Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Yaume yecme'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut tagabun ve men yu'min billahi ve ya'mal salihan yukaffiru anhu sayyi'atihi ve yudkhilhu jannatin tajri min tahti l-anhari l-anharu khalidin fiha hada zalika l-fazl azim sedakallahu l-azim tagabun sure-i celile cemilesi ismini aldığı ayet bu ayet-i kerime Kur'anımızın 555. sayfasının en alt ayet-i kerimesi yani 8. ayet-i kerime. Bir de sevgili Peygamberimiz aleyhisselatu Vesselam'ın ömrü müddetinde bizlere nasihatları listesine giren Ebu Hureyre radıyallahu anhında kaydedip bize intikalinde başrolü üstlendiği iki ayrı konuyu işleyen iki parçalı bir hadis-i şerifi irad diyoruz. An Ebi Hureyre de radıyallahu anhu An the Prophet (ﷺ) said, "The قال, three enter the Garden: the martyr, and a poor, weak, and needy man, and a servant who does not worship his Lord and does not give his due to ve fakirun fakhurun. Sadaka Resulullahi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Temessük eyle sünnet hakka gidelim. Cemali bah kemale seyredelim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Sevgili kardeşlerim ve değerli dinleyenlerim. Hepinizin, hepimizin ceman söyleyelim. Geçmişteki büyük küçük günahlarımızı Yüce Mevla'nın en sevdiği iş olan affetmek işine dahil buyurmasını ve bizi bağışlamasını, affetmesini, dünya ve ahirette zarar görmeyeceğimiz şekilde bizi tertemiz tıyıp eylemesini, Yüce Mevla'dan samimi bir yürek desteğiyle niyaz ederken, geçmişte kalan iyiliklerimiz, hayırlar, hasenatlar, ibadat-ı taatlar, izzetler, ikramlar, birbirimize hürmetler, muhabbetler, ziyaretler, hatta gönlümüz almak için yaptığımız tatlı, samimi, içten destekli, riyası, havası, civası olmayan, Tatlı esprilerimiz ve birbirimize moral ve takviye sayılan desteklerimizde Mevla'nın kabulü niyaz eder. Bundan sonraki hayatımız ve açılımımızda büyük günahlardan korunulmuş, küçüklerden de sık sık temizlenen, ondan sonra temel farzları hiç aksatmayan, aksatsa bile yani ağır bir vurgun yemiş, darbe yemiş, çökmüş, yıkılmış birileri gibi hemen üzülüp, ağlayıp, sızlayıp hemen kazasını yerine getiren, iade eden daha sonra... Efendim Mevla'nın hoşlanacağı, kendisine yakınlık listesine giren yaptığımız takdirde Allahu Teala'nın mukarrep kullarından, ebrar kullarından, kalite kalifiye kullarından olacağımız güzel çalışmalarda bize başarı vermesini bir de beraber yaşadığımız yakın çekim düşüp kalktığımız eşimiz, aile fertlerimiz, bizi doğuran, doyuran anne babalarımız, akraba, ahbap, yaranlarımız, yol arkadaşımız, okul arkadaşımız, asker, mektep artık ve birlikte hizmet etmeye çalıştığımız aynı camiye aynı camiada ve aynı camiye devam ettiğimiz hizmette omuz omuz olduğumuz kardeşlerimizi de yüzlerine ve arkalarına tek yürek taşıyan tek yüz taşıyan ve onların kesinlikle ama dünya vakit iyiliğini isteyen ve bu iyiliğini de sadece yürekte tutmayan söze yazıya icraata döken çalışkan başarılı aktivitesi bol Müslüman eylesin inşallah amin sevgili kardeşlerim. Bu gece biliyorsunuz yine hatırlatıyorum mübarek bir cuma gecesidir. Şu sesimi duyduğunuz andan itibaren daha önceden başlıyor gerçe makrım ezan ile birlikte. Sabah saat 5.40'a kadar yani imsak bitimine kadar Mevla Teala Hazretlerinin dualarınıza çok farklı e, icabet buyurduğu bir gecedesiniz. Önemli konular önemli işler cuma geceleri bitirilir. Yüce Mevla'mızın her hafta mükerrelen önümüze çıkmasına rağmen ihmal ettiğimiz, gevşettiğimiz, kıvır zıvır muhabbetlerle gecemizi perişan etmemize rağmen ehline ve kalite yaşayanlara lafım sözüm yok. Avamunas ibaresi ifadesi gibi düşünün. Yani çok önemli bir gece olmasına rağmen kıymetinin farkında değiliz. Yani o kadar ağır yükler altında, Sorunlar gerçekten belimizi göçürtüyor. Kur'an tabi en gada zahrek belimizi böyle göçürten bizi yerlere seren doğrulma şansımızın da olmadığı doğrulma şansımızın da olmadığı ağır yükler altındayız ama çözüm için de çok ciddi bir gayretin samimiyetinde peşinde maalesef olamıyoruz. Allahu Teala Hazretlerinin özellikle söylüyorum. Yani kullarım şöyle bir yükün altında, ağır bir problemin altında inlerseniz şöyle çözeriz, böyle hallederiz. Şu kadar cebari yapın diye sunduğu ilahi teklifleri bile arkadaşlar yani inandığımız halde çok ciddiye alıp kale alıp uygulamada çok aktif değiliz. Allahü Teala benim de sizinle de, öteki Müslümanların da bu zaafını bağışlasın ve güçlendirsin zayıf noktalarımızı takviye buyursun. Çok kolay bir örnek olarak söylüyorum. Mesela sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Velillahil esmaül hüsna. allah Teala hazretlerinin birbirinden güzel en güzel isimler onun ama... Bu güzel isimler diyor sevgili peygamberimiz. Men ahsaha Bazıları Ahsayı hafıza olaraktan yorumlasalar da kim onları sayarsa, kim onları anarsa Allahu Teala'nın Allahu Celle Celalu, Errahmanı Celle Celalu, Errahimi Celle Celalu gibi 99 ismi ki toplasanız bir iki dakika ancak tutuyor. Kim onları sayarsa dehalel cennete. Evelallah. Allah Allah'a inandınız, peygambere inandınız. İman sorunuz yok. Niyetinizde Allah'a yaşadığını müddetçe kul olaraktan bir ömür bitirmek, tüketmek. Eh... Ee, i̇badat tahttan da hepten böyle boş tam takır kuru bakır değilsiniz yani Mevla'nın rızasını hedefleyerek onun gözetime denetimine inanarak bir müminin e, yapması gereken ödevleri görevleri yapıyorsunuz ama yanı sıra da esma Hüsna bu mübarek isimleri sayıyorsunuz. Cennete girdi diyor Peygamber Efendimiz. Bakın bu kadar işi kolaya basite indirgemiyorum ben. Yani Yüce Mevla'nın o isimlerine, anlamlarına, açılımlarına inanarak bir insan böyle iman, gürültüsüyle, iman böyle efendim galeyanıyla tekrar ise, saysa, ondan da feyiz alsa arkadaşa cennete girer. Yani böyle yapılması kolay ama yükte hafif pahada, çok ağır, değeri çok yüksek çalışmalarda bari biraz gayretli olalım benim e, hoca olmamı yani hoca olduğumu iddia etmiyorum Allah'a sığınırım. Yani e, millet ister istemez dinden imandan bahseden, sohbet muhabbet eden, kürsüye, mihraba, mimari çıkan insanlara hoca diyorlar ama... İmam-ı Azam gibi büyüklerin de adı hocaydı onlara bakarak biz bu işin stajında bile sayılmayız Allahu Teala Hazretleri gerçekten milletimizin hoca dediği bu kimlikteki kimselere o sözün içini dolduran kalite hocalar etsin hoca hanımlar etsin, amin. Efendim yani bu hocalar beni ikna etmede en başarılı isim de sık sık söylerdi ben beleşi çok severim beleşten kasıt insanlara yük olmak yani hazıra konmak veyahut da masrafsız zahmetsiz bir takım ürünlere nimetlere e, ulaşmak. Gibi değil de yani özellikle bu ifadeyi ahiret çalışmalarında anlamlı bir şekilde önümüze koyardı. Çok kolay amellere çok kolay çalışmalara Allahu Teala'nın çok ama çok büyük ikramda bulunduğu sevap verdiği amellere çok bayılırım derdi. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun nur içinde yasın diğer mümin ölmüşlerimize de bu duamız şamildir. Bazılar belki benim dua Sohbet arasında fazlaca duaya yüklenmeme yadırgıyor olabilir. Ben de aynı şeyi yadırgıyordum daha önceleri. Yaşımın küçük olduğu, tecrübemin ona göre az olduğu ve biraz da ahirete yüreğimin biraz daha ömrüm var. Ne olacak daha genceciz, gencecik delikanlıyız, delikanlı hocayız diye düşündüm dönemlerde. Ben de dua sohbetinde, vaazında, konferansında veyahutta e, İslami içerikli panellerinde araya çok dua sıkıştıranları gerçekten yadırgıyordum. En yadırgadığım konuşmayı da hatırlıyorum. Yıl 1992 veya 3. yani... İskender Paşa cemaatinin ileri gelenlerinden çok kıymetli ilim adamları bir profesör abinin eşliğinde güneye iniyorduk gibi gezi sırasında Mehmet Efendi Hazretleri Rahmetullah Aleyhin böyle o insanın yüreğini okşayan o sakin sakin heyecansız ama insanda inkılap oluşturan güzel bir sohbetini kasetini koymuştum. Yahu yani mübarek insan bir hadis-i şerif okuyacak araya hep dua koyuyor yani o hadis-i şerifin ikinci cümlesinde üçün yine dua ekliyor içimden yavaş yavaş yahu biraz daha fazla konuşsa da bu dualara amin de daha çok bilgilensek daha çok böyle dağarcımızı doldursak gibi avamla düşünüyorum içimden de kimseye de söylemiyorum içimden kavga halindeyim. Ee, mübareklere hiç itiraz eder miyim? Ulemaya, meşayıha, Allah dostlarına böyle bir itiraz yapım yoktur benim. Yani itaat kültürüm fena değildir. İnanma yönümde iyidir Allah'a şükürler olsun. İnandım, güvendiğim kimselere hiç tahlil etmem, araştırmam. Teslim olmada sıkıntım yok. Belki bir zaaptır, belki bir güzelliktir ona da girmem. O mübarek kalbimde böyle e, tutuyorum yani e, ikide bir de dua edeceğine mübarek e, toptan sonunda bir dua etsin ama e, bu konuşma seyri sırasında daha çok bizi bilgilendirsin böyle bir der ya şunu da söylesin bunu da söylesin bunu da anlasın bunu da önümüze koysun bizi böyle iyice geliştirsin gibi çocukça düşünüyoruz delikanlıca diyelim o zamanın yaşları işte. Gel zaman git zaman kırkı devirdik, biraz ahiretin ucunu yavaş yavaş yandan yandan görmeye başladık. Tuttuk sohbetlerimiz sırasında o asmalı, kesmeli, vurdulu, kırdılı, iki taraflı kesen kılıç gibi her tarafı doğradığımız e, yoğun taarruz ve saldırı ve atak e, bereketiyle seyreden sohbetlerimiz yavaş yavaş yine daha dingin, daha aklı başında. Ama yine aynı Mevla'ya, yine aynı işçiliği, aynı samimiyette yapmaya çalışmamıza rağmen, biraz daha dingin, biraz daha sekinet ve yakaladıktan sonra, arkadaş baktık ki bu iş bağırmakla, çağırmakla olmuyor sadece. E, bu adına demeş verdiğin Allahü Teala Hazretlerinden çok haberin varsa, Habibi'nden haberin varsa, kalite geçmişten, e, buna uygun, buna yakışan, bu anlattığın, öğrettiğin insanlara nasihat, muhabbet ettiğin konulara, Şahsiyet olaraktan u, u, u, tam uyamadığınız, tam e, takip edemediğiniz zayıf noktalarınızı biraz daha görünce insan az çok utanıyor ve gerçekten arıya dua sıkıştırarak kendi açığını ve muhatapların açığını Allah'ın yardım ve desteğini isteyerek kapatmaya çalışıyor. Bunun bir gereklilik olduğunu zamanla öğrenmiş olduk. Umarım siz de o zamanı geciktirmezsiniz. Yani... Çalık çocuğumuza bir şeyler öğretmeye çalışırken öğretmezsek öğrencilerimize bir üst düzeysek alt düzeydeki kendilerine görev ve hizmet yüklediğimiz birimlere kurumlara şahıslara ondan sonra veyahut da böyle bir vaazı nasihat eden hoca efendiler iseniz hoca hanımlar iseniz yani muhatabalarınıza ve muhataplarınıza bu konuda arkadaşlar anlattıklarınızın yüreklerine sinmesi, hayat olması ve önemli olan bu birikimlerle amel etmek olduğuna göre amel etmeler için dua desteğini artırmanız lazımdır. Böyle basa bas başından sonra nefes almadan bir vaaz edip bitirmek veya da bir konferansı Fatiha'ya dönüştürmek veya bitti deyip ayrılmak e, değil de bu arada yapılması gereken işleri Allah'ın desteğini aramak Allah'ın yardımıyla bu işin ifası noktasında Mevla'nın kapısını yalvarı cümleleriyle dua cümleleri de çalmak lazımdı bu bir. ...büyük bir gereklilik, büyük bir ihtiyaç... E, ...bunsuz olmaz. Zaten bu anlattığım şeyler arkadaşlar... ...sadece kuru bir nasihattan ibaret... E, ...veyahut da... ...bilgi transferinden ibaret bir iş değildir ki. Bir hidayet çalışmasıdır. Mevla'dan bahsetmek, Mevla'ya Mevla göre... ...insanların yüreklerinin... E, ...samimiyetle, ihlasla yönelmesi... ...organların bunu beslemesi, desteklemesi... ...imkanların Allah yolunda... ...seferber edilmesi... ...bir hidayettir. Bunları hep dinliyoruz ama kendimizi ve kendinizi bir gözden şöyle mini çapta geçirirseniz seneler önce anlayamadığınızı bugün anlıyorsunuz duyduğunuz işittiğinizleri bugün idrak ediyor bugün kavruyor bugün böyle tabiri caizse avamca jeton düşüyor ve tank ediyorsunuz öyle oluyor Hazreti Ömer gibi üst kalite erişilmesi ulaşılması neredeyse mümkün olmayan o İslam yiğidi senelerce Kur'an okuyanı ve onunla yatıp kalkan ve gerçekten ama okuduğu Kur'an'ı ee, sevap amacıyla bir hatmi olmakla birlikte hatimler dizisi bir de sırf uygulamalı Kur'an hatmi olan bir mübarek her e, ayeti uyguladıktan sonra ikinci ayete geçen bir insan olmasına rağmen sevgili peygamberimizin vefatıyla alakalı Kur'an'da birçok ayet var. Birçok ayet var peygamber efendimizin öleceğini ondan sonra onun mübareğin ölümünü mütakiben aleyhissalatü vesselamın Mevla'ya göçmesinin peşinden insanların bu İslam davasına Allah'ın eşiğini kapısını bırakmamaları gerektiğini daha da çalışkan ve gayretli bir kulluk sergilemeleri gerektiğini Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bunu o mübarek zaten kendisi Arap bu işin kaynağında büyümüş bir insan anlamaması bilmemesi hiç mümkün değil buna rağmen. Biliyorsunuz Hazreti Ömer radıyallahu efendimiz peygamberimize son derece aşık, vurgun ve deli dolu bir e, bağlılığı söz konusu yani gözünü daldan budaktan değil hiçbir şey esirgemeyen bir bağlı, bağlılığı kastettim daha doğrusu isterseniz. Ölümünü mütakiben öldü haberleri yayılınca sevgili peygamberimiz hakkında öldü diyenin kellesini vurmakla tehditmiş kimseden peygamberimizin öldüğüne dair bu ölüm haberini duymak istemiyorum benim yanımda böyle bir şey konuşulmasın gibi gayet sert demeçler vermiş. Apar topar Hz. Ebu Bekir Sıddık ortalığı yatıştırmak gerçekleri insanlara alıştırmak için ortalığı yatıştırmak bir de gerçek var ortada. En büyük darbeyi Hazreti Ebubekir Sıddık yediği halde can ciğer bebeklikten beri arkadaşlar onları İslam öncesi ve sonrası hiç nefes nefes eder. ayrılık nedir bilmezler ölüm hariç. Böyle birisi en büyük yıkımı o yaşamasına rağmen gerçeklere de alışmaya çalışıyor mübarek hemen minbere çıkmış ve demiş ki işte güzel bir nasihat hatırlıyorsun onu İslam tarihinden bu tür konuları okudunuz veya duydunuz. Kim Allahu Teala Hazretlerine tapıyorsa ve Huve Muttur o ölümsüz diridir ama kim Hazreti Muhammed Mustafa'ya tapıyorsa bilsin ki onun ilahı ölmüştür gibi mealinde buna yakarız. Buna uygun ifadelerde o mübarek peygamberimizin Allah'ımızın yani ehreşilmez, ulaşılmaz meleklerin bile eline su dökemeyeceği bir kul ama nihayet bir kul, fani bir varlık. Yani her yönden yani mükemmel, muazzam, mahbub, habib ama öleceğini e, bildirmesi üzerine bunu da takviyeten insanlara öğretmek, yerleştirmek için Kur'an'dan bir ayet-i kerime alarak önlerine koymuş ve Bismillah. İnneke meyyitün ve innehüm meyyitun. allah Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki demiş, onlar Arap oldukları için tercümeye ihtiyaç yok ama biz... Türk oğlu, türküz herhalde, tercümeyede ihtiyacımız vardır, bismillah. İnneke sevgili peygamberim, muhakkak ve muhakkak, muhakkak kesinlikle ve kesinlikle sen öleceksin. Ve innehum, ama karşı taraftakiler de, senin böyle ölümünü böyle bekleyenler de, meyitûn, onlar da ölecekler. Sonra Rabbinizin huzurunda hesaplaşacaksınız gibi ayetin e, devamı var biliyorsunuz ama bu... Başlı başına bir ayet-i kerime, ''Sen öleceksin Habibim ve onlar da ölecek sevgili Peygamberim.'' Ayetini Hazreti Ömer duyunca Allah Allah demiş o heyecanlı ortamda. Şimdiye kadar ben Kur'an'ı bu kadar devirdim, bu kadar Kur'an üzerinde çalıştım ama demiş bu ayeti ilk defa duyuyorum. <gülüyor> i̇lk defa duymuyor, işine gelmiyor. Nasıl işine gelmiyor? Onlar işine gelen gelmeyen gibi sözleri ben kullanmaktan utanır Allah'a sınır ama yani peygamberlerin ölümüyle alakalı e, o mübarek ilahi e, demeç diyeyim ben bir avam ifadesi avam. Sözcüyle, Mevlamızın o konuda Resul'ün Resul öleceğine dair indirdi. Ayet-i hiç duymak ister mi can insanı ya? Çok sevdiğiniz birisinin ölmesini çok yani onsuzluğu hiç düşünmediğiniz bir şeyin kaybolması elinizden çıkması siz hiç düşünür müsünüz bunu? Düşünmek ister misiniz? Olsa bile hemen kovarsınız zihninizden. Hayır. Bunları düşünmek istemiyorum. Lütfen o konuyu açmayın dersiniz Hazreti Ömer de böyle bir şey işte. Mübarek Efendimiz radıyallahu anh'u Habibim sen öleceksin, onlar da ölecek. Ama sonra onların çırası yanacak. Sen de dünyada yarım kalan aşk muhabbetimiz ve sana sağladığım imkanlar, ikramlar ahirette zirveye ulaşacak. Tamam. Hazreti Ömer radıyallahu nasıl bu ayet kelimeyi kerimeyi bir başka arkadaşının, kardeşlığının açıklamalarıyla derhatır der oluyor, uyanıyor, ayılıyoruz arkadaşlar. İnsan öyledir gerçekten. Okur, okur, okur seneler sonra anlar. Dinler, dinler, dinler Allah Allah. Ben bunu böyle bilmiyordum. Cık, hayret doğrusu. Sağ olsun o hoca efendi, sağ olsun o işte o kitabı yazan adam kimse veya filancac zat beni bu konuda ayılttı, uyandırdı dersin. böyle itiraflarını sizin ne olur. Onun için mesele arkadaşlar işi anlayıp ondan sonra ne dediğini ee, anlamanın peşinden yerine getirmektir. Tıpkı ben basit bir örnekle söyleyeyim, bu anlattığımız konunun hidayet çalışması olduğunu sıradan böyle bir e, A B C nakle veya ekleri iki dördün karşıya öğretilmesi veya hatta Arapça bir kelimenin anlamının verilmesi gibi bir basit program, basit bir işlem olmadığını. Bu işin bir hidayet yani Allah tarafından iş, insana anlatılması, hissettirilmesi, hazmettirilmesi gereken tarafının da olduğunu vurgulamaya çalışıyorum. Hani bir yemek tarifi yapılır. Önce soğanı işte ateşte e, sarartacaksın. Karartmayacaksın. İşte peşinden etini veyahut da biberini, domatesini koyacaksın. Sonra şu kadar efendim e, süre o da kavrulacak. Üstüne efendim su ekleyeceksin. Yemeğe koyacaksın. Şu kadar süre pişecek. Sonra servis vesaire. Nasıl insan bu yemek tariflerini böyle sahterada yemek kitabı veyahut da yemek öğretmeni, aşçı kimse ona bakarak, onu dinleyerek yavaş yavaş önce soğanı sarartıyor. Sonra efendim peşinden konulacağını koyuyor. Böyle bir tarifle uyguluyorsa ''Arkadaşlar Kur'an böyle dinlenmelidir.'' ''Tabii hadis-i şerif böyle dinlenmelidir.'' Ne dedi? ha? ''Önce e, elimizi yıkayacaktık, sonra ağzımıza su verecektik.'' gibi veya önce tekbir, sonra el bağlayıp sübhaneke, fatiha gibi. veya da Kabe'yi nasıl yapacaktık? Ha hacca gidiyoruz şimdi, Kabe'yi solumuza alacaktık. Şöyle bir dönecektik, birinci dönüşe şav diyorlardı. Elimizi şöyle kaldıracaktık, şöyle dua edecektik. Böyle bir tarif, tarif ve uygulama olarak algılanmalıdır.'' Bilgi dağarcığını şişiren, şişik ve bombeli hocalı olmak, şişik ve bombeli bir akademisyen olmak, iyice yani dağarcığı patlama noktasına gelmiş barajların üstünden taşan bir alim olmak yeterli değildir. Veya şunca yıl vaaz dinleyen birisi olduğunu, tekkeye giden birisi olduğunu, Kabe hastası vurgunu birisi olduğunu vurgulamak, söylemek, e ya bunca yıl hutbelere, camilere, cami kuşu olaraktan girip çıktığını söylemek yeterli değildir. Bunlar birbirinden güzel açıklamalar olmakla birlikte. Mesele arkadaşlar tarifelere uygun kulluk yapmak, görev yapmak. Böyle bir hidayeti veremesemek. Yani bunun gibi düşünelim. Bir öğretmen nezaretinde uygulamalı bir e, din yaşıyoruz. Bu böyle sinirmelidir. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim, yani... Bazı şeylerin bize yerleşmesi lazımdır. Bu da neyle oluyor Allah'ın Allah'tan istediğiniz takviyelerle dualarla. Allah'ın bunu size anlatmasını istemek. Allah bunu ise yap yani yaparak e, uygulama noktasında sizin yapmanıza destek ve yardım sağlaması suretiyle bizdat bu duyduklarınız ayağa dikerek. Ee, uygulamalı bir İslam'ı Allahu Teala Hazretlerinden talep etmemiz istememiz lazımdır. Buna şiddetle ihtiyaç vardır. Yine gerçekten bu kaynaklarla büyümüş ve e, kendi nefsini bu konuya karıştırmayan, sırtını dayadığı ayetler, hadisler, uleman ve kalitelerinden aldığı bilgilere süzerek sunan bir alim Allah rahmet eylesin demişti ki, insanın evlatlarına karşı on tane ödevi vardır. Bu on ödevin dokuzu dua, biri de nasihattir ve ona örnek olmadır demişti. Evlatlarımıza örnek olmaya çalışacağız. Evet onlara nasihat öğüt edeceğiz, nasihat vereceğiz tamamdır bu olacak. Yani yavrum evladım ya büne ya, ya, diyeceğiz yavrucuğum canım ciğerim gibi güzel böyle yüreklerini okşayan sözcüklerle yavrum evladım gibi hiç gurur kibre kapılmayın. Yani ben orta kültürün çocuğuyum gece kondu varoş kültürün evladıyım yavrum evladım diyemem demeyeceksiniz. Yani bunu diyeceksiniz anne babanız demese de siz. Yapmacık da olsa önce kendinizi alıştıracaksınız ya insan böyle önce takliden bir işe başlar sonra tahkik yani işin hakikatine erişir. Önce dilinizi alıştırırsınız sonra o sözler sizi yavaş yavaş ne anlama geldiğinizde hissettirir ve zamanla bu işi ahlak ve prensip haline getirirsiniz. Çekinmeyin önce utana sıkıla böyle uzaktan böyle okşamaya çalışın sonra okşayın sonra kucaklayın sonra yavrum diye sarmaş dolaş olursunuz zamanla olacak. Bir iş bu. Eğer böyle bir terbiye ve kültürle büyütülmemişseniz sevgili babalar ve anneler tıkanık ebeveyn. On işiniz var. Dokuzu Dua. Birisi de nasihat. Yavrumu, evladım işte kutsal zamanlarda, mekanlarda, önem, kendilerine güvendiğiniz önemli kalite zatlardan dua isteyerek kendiniz böyle kırınızın bir e, e, silkinişini ona bir damlanın, e, gözyaşı selinizin bir damlasını onlara ayırarak yani dokuzunu duayla kapatmaya, Allah'tan yardım ve destekle kapatmaya çalışacaksınız. Birisi de nasihat ve örnek olmak. Nasihat ama nasıl bir örnekli nasihat? Sadece böyle kafa ütüleme değil, yani cigara yüzüne üfürürken cigaranın sağlığa zararlı olduğunu, kendisinin battığını, bittiğini, evladın içmemesi gerektiğini değil de sarhoş birisinin yavrum evladım ben battım bittim, bari sen içme gibi bir sarhoş ağzındaki alkol kokusuyla içkiye yasaklayan bir yaklaşımla değil de örneklerle. Yeri gelmişken söyleyeyim, epeyden beri görüşemedim eski komşularımdan birisinin hanımı e, Mikroplara karşı direnemeyen bir vücut ve kısa sürede bir hafta içerisinde teşhisin peşinden eriyerek çürüyerek ölen eşinin ölüm haberini aldıktan sonra Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun diyelim. Efendim kendisine baş sağlığı saadetinde açtım, epeyce bir telefona acımadım, giden kontrolere acımadım çünkü karşıdaki şahsın çok büyük bir acısı var. O arada üç beş kuruşun, üç beş değil mi zamanın e, insanın farkına varmamalıdır. Acıyı paylaşma uğrunda, dostluk, komşuluk, arkadaşlık, ahbaplık uğrunda yani biraz fedakar olunmalıdır ben çok fedakarlık çıtasını yükselten bir konuşma yapmıyorum ama biz nefsimiz gündeme geldiğinde bazen paranın limitin önemi yok diyerekten aa, affedersiniz yani yaramaz nefsimizin e, keyfini ve ihtiyacını karşılamada uf, ne kadar da bonkerlik ediyoruz evimizdeki hanıma halk ekmekten efendim bir şeyler alırken bir gün şeytan nefis bizi başka birisiyle tezgaha düşürmek istediğini sıkıntıya soktuğunda onlara pasta börek bizimkiler dolmuş kuyruğunda veya yürüyerek pekitsin ama başka birine özel otomobil veya da taksilerle bir yerlere götürmeye çalışmak bu nefis acayiptir. Anaya kontru acır ama arkadaşına kontru acımaz. Anneciğim selamünaleyküm aleyküm selam nasılsın iyi misin diye yürek kendisinden epey süre uzak olduğu için yürek yangını yürek yarası yaşayan taşıyan anasına yani 3-5 kontrol anacım kontrol bitiyor şarjım bitti ve hatta alımdan düşüyor gibi numaralarla kapatmasına rağmen bir arkadaşına artık hele de bir bu arkadaş ayıplı kayıplı günahlı arkadaşsa böyle yürek yüreğini böyle gayrimeşru konulara cıvıltan böyle berbat birisiyse üf. Servet batırır. Servet batırır. Normal arkadaşına frekansı ve uyumu yerinde olan bir arkadaşa ise ne konturunu acır, ne telefon masraflarını acır, ne zamanı acır. Bu acayip bir hastalık, acayip bir zafiyettir insanda arkadaşlar. Yani... Arkadaşımıza yer gelmişken bu ufak bir de gerektiren bir konu olduğu için söylemiş oldum. Asya'da ederken eşi gencecik yaşta evliyor. Arkadaşımız üniversiteye giden bir e, genç oğluyla beraber baba, oğul, dul bir hayat sürüyorlar evlerinden. Şunu sordum. Tamam, Allah rahmet eylesin hastalığını öğrendim. İşte genel durumunu, geçimini, seçimini vesaireden sonra dedim ki filanca sana direkt cevap istiyorum. Allah için soruyorum. Allah için cevap istiyorum. Bu kadar acı olaylar yaşadın. Eşini kendi elinle bir ömür geçirdiğin ve sevdiğin ve çok kendisiyle probleminin olmadığını duydum. Eşini toprağa koymana rağmen namazlarını kılıyor musun diye sordum. Müslüman bir çocuk. Yani kafa yapsa düzgün. İster ki evinde İslam, ister ki mahallesine İslam, ister ki Köyünde ilinde ilçesin ilçesinde ilinde yurdunda dünyada İslam söz sahibi olsun. Kainatta Allah'ın dediği dedik olsun. Yani pratikte de bu olsun. Hükmen öyle de her tarafta Allah'ın dediğine insanlar boyun büksün. Onun yolundan başka yollar bir tarafa Allah'ın yolunda insanlar yürüsün. Bu inançlı bir arkadaş. Yani böyle abuk sabuk beşeri ideolojilere de kapılmamış, yıkılmamış, sarhoş kusumuna iltifat etmeyen bir çocuk olmasına rağmen dedi ki. Nes yalan söyleyeyim hocam dedi, namaz kılmıyorum Allah Allah arkadaşlar gencecik tık, bir eşinizi toprağa bırakıyorsunuz kefenlerle sarmalanmış bir e, parçanızı artık ebediyen, ebediyete uğurluyorsunuz yine de ayılamıyor kendinize gelemiyor yani onun gittiği ve karşılaşacağı adresteki en büyük problem olan namaz problemi sizde var. Ve kendinizden birisini gömmenize rağmen o en büyük sorun olan kafirlikten sonra en büyük problem olan namaz kılmamak gibi suçu işlemeye alet devam maalesef. Böyle bir suça devam ediyorsunuz. Ki evladı da söz konusu dedim ki ya sen hadi kılmadın bir günah girdin bir de evladına kötü örnek oluyorsun. Babam eğer bu namaz ciddi bir ibadet olsaydı küçüklüğünden beri babamı seccadeye görürdüm. Eve girer girmez hemencelik lavaboda abdest alıp ilk işi namaz olan bir baba olarak görürdüm demez mi dedim ya Allah'tan kork. Ve tövbe et yavrunla beraber oğlum yanlış yaptım oğlum hata ettim gururunu kibirini al ayaklar altına Allah yarın seni ayaklar altına aldıracak zaten kasıtlı bile bile bir vakit namazı sallayan adam 80 yıl hukuk miktarı cehenneme tutuklu olacak. Fesfeyl kavna hiç lafımı sağa sola çekmem, eğmen bükmem. Kimse de. mübarek peygamberlerden sonra gelen bir takım yaramaz insanların Allah'ın gönderdiği yasalara uymak yerine Allah'ın dinine, tabi olmak, yüceler yücesi Mevla'nın sözüne, programına yapışmak yerine His şehvetlerine uymaları ve bunun da alamet olarak namazı yok etmeleri halinde gayya kuyusuna cehennemin en dirin ve en dip noktasına indirileceğini Allah söylüyor. Suriye Meryem'de illa mentab bir çıkış yolda gösteriyor. Tövbe eden, özür dileyen şehvetleri bu helal caiz olan yani insanın ihtiyaçlarını, isteklerini görmesini konuşmuyorum ben. Haram isteklerini çok rahat yerine getiren, Allah'ın dinini bir tarafa koyarak, özellikle namazı çiğneyerek, namazı yok ederek bir hayat süren insana diyor Allah, bakın. Fehalefe min badihim khalfun eda'us salate vettemav eda'us salate vettemav şehaveti fesef feyelquna gayen illa Kurtuluşuyla birlikte, öbür ayetten bir parçayla kurtuluşuyla birlikte okudum bu ayet-i kerimeyi. Mübarek peygamberlerden sonra bir takım yaramaz mı yaramaz, berbat mı berbat adamlar geldi diyor Allah. Niye yaramaz, niye berbat? Hatta Hasan Basri Çanta, Balıkesir'e o mübarek saatin üç parçalı meal ve tefsir arası o güzelim e, meali şerifinde, fakhalefere min badim خلفine bir takım yaramaz dörler diye bu kelemeyi sözcüğü kullanmış hususan. Bir takım yaramaz berbat adamlar geldi. Nedir yaramazlık ve berbatlıkları? Allah Teala diyor ki sormayın diyor sormayın. Yani helal olan, meşru, caiz olan isteklerini, keyflerini yerine getirmelene bir şey demedim. Sınır ötesi hare yaptılar diyor Mevla. Yani azgınlıkları sebebiyle haram, günah, şehvetlerin de peşine düştüler ve maalesef diyor Allah 24 saatte bir şeyi çıkartmalarını düşündüler. Neyi eksiltelim, hayatımızda neyi kovalım da rahat edelim tabiri caizse namazı kovdular. eda salate, namazı yok ettiler. Namaz yok gündemde, namaz yok. Sabah kedi abdesti gibi elini suya batırıp şıp şıp şıp şıp yüzünü silen kedi gibi sadece böyle parmağının ucunu uzatarak gözündeki çapakları veya yüzündeki böyle buruşluk ve kırışıklıkları sildikten sonra hafif böyle tabii erkekler bile bugün makyaj yapıyor. Kaşını gözünü yanağını dudağını belki de kulağında küpesi hatun kişi niyetine sağ kulağına sol kulağına küpesini takıyor burnu halkasını bazıları göbeğine bile halka takıyormuş. Yani... Er ki şimdi musalla taşındaki hocalar da yanıltan bir görüntüyle hatun mu er hatun mu hatun er mi belli değil. Hatun er mi diyeceğiz, er hatun mu diyeceğiz kişi niyetine ve kişiye niyetine. Böyle bir abuk subuk pozisyonlar. Yani kedap desteği gibi yüzünü böyle kenardan köşeden yıkayan bir mantık. Sabah abdest yok. Öğle yok. ikindi yok. Akşam yok. Allahu Teala sabah çağırır yoksun. Öğlen çağırır. İçtimada yoksun. İkindi içtimada yoksun. Akşam içtimada yoksun. Hani askeri tabir kullanıyor şimdi. Yeri gelmişken. Yattan evvel şöyle bir komutan böyle bir komutan evvel yattan, neyse o, o konuda yetkili birisi sizi şöyle sıradan böyle dizilmiş vaziyette görmek şöyle yat yoklamasında yoksun. Yani yattan evvel yatsı ya, yattan evvel yatsı da yoklaması yoksun. Eh diyor Allah, senin çareni buldum ben. Seni öldüğün zamanın gayya kuyusuna Allah olarak indireceğim. Allah olarak imzamı atıyorum. Meryem suresi imza Allah arkadaşlar. İlla mentâb çıkışı var. Allah diyor, tövbe edersen, özür dilersen. Helal, meşru, caiz olaraktan sunduğum canının isteklerine yani helal şehvetlerle yetinir. Helal isteklerini yerine getirir. Onun helal şehvetlerle yetinir. Helal istekleri yerine getirir. Ama haramlardan uzak durursan bir. iki, özellikle namazımı da diyor Allahu Teala Hazretleri eda edersen bunu bir tövbe sayarım, Ben bu özrünü kabul ederim. Ölmeden evvel işi kapatırım. Eski numaralarını da affederim. Ama... Eğer bu vaziyette gelirsen, yani haram şehvetlerin peşine takılırsan, benim şer-i şerifimi çiğnersen, özellikle namazı yok edersen, seni gayya kuyusuna indiririm, bütün cehennemin pisliği ağzından girer, burnundan çıkar. Bunu yaparım diyorum evla Arkadaşlar yani adamcağı düşünebiliyor musunuz? Yani kendi en büyük problem olan namazsızlık ki bugün gerçekten korkunç bir katliam namazsızlık ya. Korkunç bir katliam. Ne Arap dünyasında doğru bir namaz var, Türkiye Cumhuriyetler gezmiş birisiyim, ne Türkiye Cumhuriyeti'nde doğru namaz diye bir olay var, ne Avrupa'da çalışan Müslüman kesimin yani Arap uyruklu veyahut da Türk uyruklu ve makaden uyruklu fark etmez doğru namaz var. Yani ben Müslümanım diyen insanın imandan sonra en büyük ödevi olan, temeli olan, onsuzluğun mümkün olmadığı bir ibadetin katliam noktasına canına okulmuş bugün arkadaşlar ya. Seyahatlerinizde hangi aracı kullanırsanız, kullanın toplu taşıma araçlarında iseniz ne uçağınızda ne efendim geminizde ne treninizde ne otobüsünüzde yani namazla alakalı insanlarda şöyle bir fiziki bir e, hareket göremiyorsunuz ki Müslüman bir toplumda bu böyle başkalarını konuşmuyorum ben Müslüman toplumları konuşuyorum Türk toplumunu da değil dolayısıyla arkadaşlar bakın adamcağız Allah katında en büyük problemlerden birisi olan cihat kaçkınlığından daha berbat problem. Ana babaya diklenmekten daha büyük problem. Alkol almaktan daha büyük problem. Yani Allah katındaki onu yapmamanın, ifa etmemenin kişiye getirdiği yük ve risk ve sıkıntı ve problem ve ahiretteki azaplar listesinde en büyük sorun olan ibadet. Yani eşini eliyle toprağa koyan Müslüman'da bile e, toparlanma. Olaraktan gündeme gelmezse kim de gelecek neyse epey bir nasihat gencecik eşini toprağa koyan delikanlıya evladına kötü örnek olduğunu özür dilemesi gerektiğini bundan sonra baba oğul gel baş başa verelim yavrum ananın durum bizi de bekliyor bizi de ölüm bekliyor Allah var ahiretler öldükten sonra istesek de istemesek de bağırtıra bağırtıra diriltilme vardır diriltileceksiniz. İstediğiniz yere sıçrayın, kaçın, yaktırın kendinizi. Kuşların gagasına, balıkların kursağına kendinizi dağıtın. Ne ederseniz edin Allahu Teala Hazretleri teker teker herkesi huzuruna alacağına Allah üstleniyor arkadaşlar. Allah bu işi laqad tumunak Furada, kema halak ne kum, evvela merrettin teker teker piyasaya sürdüğüm gibi furada, ferd teker teker huzuruma alacağım diyor. Bismillah, zâmeledine kafaru elen yübatu, kulbe ve Rabbil etbuatun, thumma etunabuun, nabi ma'amil <gül> Ve zâlîke ala Allah yâsir, kafirler. Böylesi pankartlar açmışlar, böyle meeting türü bir yürüyüşler. Öldükten sonra diriltilmeye karşıyız, diriltilmeye hayır Tanrı tanımıyoruz, dirilmek istemiyoruz diyerekten böyle bir korkunç bir yürüyüşler, mitingler düzenlemişler. Tekabını zaten bu önümdeki surede bakın. Karşımdaki ayet, yani benim okuduğum ayet-i kerimeden üç önceki ayet-i kerime, hatta bir önceki, yedi evet. kefaru allah Allahu Teala azetleri buyuruyor ki, bu kafirler var ya, bu akılsızlar, bu kafalarını Allah'a ve yaratıcıya yönelik müsbet anlamda çalıştırmayanlar, dünyacı mantığıyla yaşayanlar diriltilmeye karşı olduklarını söylediler. Ve diriltilmek istemediklerini kesinlikle diriltilmeyecek. Sözcüye bakın, Arapça bilenler iyi bilir. Kesinlikle ve kesinlikle diriltilmeyeceklerini Deklar ettiler herkese bunu yaymaya çalıştılar böyle bir şey yok gidip de gelen var mı yanık yanğından yangından çıkan böyle bas bas bağıran var mı dediler vesaire vesaire vesaire. Dediler Allah Teala diyor ki bela tam aksine Allah konuşuyor şimdi senin gibi böyle iki tane çıfıtın konuşmasının iki tane yazanın çizenin mikrofon uzatanın veya da bir kitap bir eser ortaya koyanın orada burada bas bas bağıranın böyle firavni mantıkla nemrudi mantıkla birkaç tane kendisini bir damla sudan insan kılına sokan toprak ürünlerinden adam yaratan Allah'a tanımayan Allah'tan etkilenen birkaç tane dengesi bozuğun konuşmasıyla olmayacak bu iş güzelim olmayacak allah Teala Hazretleri diyor ki tam aksine bela tam aksine letübe sünne bağırtırla bağırtırla diriltileceksiniz bunu da Allah söylüyor şu anda beni karanlıkta dinliyordunuz 3 saat evvel hava nasıldı. Yani kışın ortasında pastırma yazı gibi atletle, gömlekle dolaştıran bir Allah'a konuşuyorum ben. Gökleri, yerler içindeki her şey, bitkörtüsünü, hayvanları, alemini, cinleri, melekleri ve birbirinden güzelim şu insanları. Değişik renklerde, tiplerde birbirine benzemeyen parmak izleriyle, şekillerle, huylarıyla, boylarıyla, kabiliyetleriyle acayip bir yaratma e, sahnesi oluşturan, şovrumlara e, değişik ürünlerini sergileyen. Değişik şovrumlarda değişik ürünlerini Allah olarak hepsinin altına kendi imzasının yaratan Allah'tır imzasıyla beraber sunduğu bu kadar olayları gözler önündeyken sadece Allah'ın dirilt diriltemeyeceği noktasında kendi suçlarını örtmaz gavurluklarını örtmaz zulümlerini örtbas edip her şey olduğu gibi kalsın küllensin üstü örtüsün, toprak beni halletsin kabilinden basit bir mantıkla direniş mantığıyla. Bu istenin dediğin gibi olmayacak güzelim. İyi dinle, iyi dinle. Allah konuşuyor, Allah Teala buyuruyor. Tegabun, yedinci ayet. Le kesinlikle diriltileceksiniz. Hiç kimsenin itiraz hakkı olmayacak. Bağırtıra bağırtıra diriltileceksin. Toprağa yaracak, toprak manadan çıkartacak. Omuzlarından toprakları silkeleyeceksin. Önüne dizileceksin, dikileceksin. Le qa cü'tümüne safen. Saf vaziyetinde, hiç ileri geri yok. Amirle memuru, zenginle fakiri, bekarlığa efendim, evlisi hiç fark etmez. Gavuru Müslümanı, patronu işçisi. mevlayla bir karşılaşma, bir tören söz konusudur. Olacak. Bunu Mevla kendisi üstleniyor. Bunu Mevla söz veriyor. Onun bunun efendim tehdidi değil. Onun bunun teklifi değil. Onun bunun efendim yani sunuşu değil. Mevla bunu yapacak. Sümme peşinden... Tüm dünyadaki ne iş çevirmişseniz diyor Allah hepsini size sunacağım. Yani sizin lütfen söyler misiniz ne yaptınız ettiğinizi anlatır mısınız böyle bir lütfen yok baskı yok tehdit yok arka teklif de yok. Mevla diyecek ki sen şu şu şu şu şu adam değil misin cevap ver sen şunu şunu şunu yapmadın ha sen şunu şunu yaptın diyerekten allah Teala hazretleri insanlara bak yaptıklarını Yaptıkları hakkında bilgi verecek. Letüne ne? Bilgilendirileceksiniz, bir meamil tüm yapmış olduğunuz şeylerden haberdar edileceksiniz. Vele elu anzunu bihimül mücridun. İyi dinlese, Sevgili kardeşim kardeş. Bir gün dinleyemeyeceksin. Vele yüz elu An bihimül mücrimun. Mücrimler, kafirler, müşrikler, münafıklar birinci ve en tehlikeli kesit ve kesim. İkinci kısım, mücrim suç üreten demek. Cürüm suç, mücrim suç işleyici. En büyük suç kafirlik, Allahu Teala'yı tanımamak, ona eş koşmak şirk. Yani içi kafir olduğu halde Müslüman kandırmacası, Müslümanlık rolü, üstlenen münafıklık bunlar ebedi cehennemlik grup. Müslüman olduğu halde suç üretiyor, işkisi var, kumarı var, zinası var, yılbaşı yaklaşıyor, zillisi, millisi, piyangosu var, kollusu kollusu kumarı var, şimdiden rezervasyonlar yapılıyor. Nerede ne şekilde çılgınlarca böyle felekten geceler günüze çalalım hesapları kitapları yapılıyor. Allah devre dışı, Alemlerin Rabbinin haberi yok sanki bu işlerden. Adı Müslüman adı, sorulduğunda cevap Müslüman itirafları ama kavur gibi azgınca bir deli dolu çılgınca bir eğlence çılgınca bir yaşam. İslam'a hiçbir kokunun bile üzerinde izi olmayan, eseri olmayan bir yapı. Bunlara bildirecek Mevla diyor ki ben suç üretenlere namazı terk etmek suçunu işlemişsin, zekat vermek suçunu işlemişsin. Yani Allahu Teala zatları 12 yaşından ölümüne kefene girince kadar Müslüman hanım kızlara ben Türk, Kürt, Arap, Acem efendim boşuna hırva demiyorum. Allah ve ahiret gününe Müslüman kadın kimliğini konuşuyorum. Akıl, akile ve baliga oldun. Yani cinselliğini anladığın andan itibaren güzel yavrucum kefene bürününceye kadar Allahü Teala senden örtünmeni istiyor. Hiçbir hedef adına açılamazsın. Bu hedef senin için ne kadar önemli, ne kadar geçerli, zaruri olursa olsun. Tedavi içerikli pozisyonlar hariç. Onun için bakın. ''Açıklık suçu işlemişsin, kaçıklık suçu işlemişsin, cepheden kaçmışsın.'' Konuya komşu efendim berbat muamele etmişsin, eşini, hanımını ezmişsin, kocanı üzmüşsün, anne bana öf, puf bırak kanser veremetmişsin. Yani beraber çalıştığın insanlara berbat bir arkadaşlık yapmışsın. Yani Allah tarafı bozuksun, kul tarafı bozuksun. Gürüm, suç üretkeni bir adam olaraktan diyor Allah. Önüme gelenlere, huzuruma gelenlere sesleniyorum. Size hangi suçu işlediğinizi sormayacağım. Neden diyeceğim, neden? Niye yapmadın şu görevi diyeceğim bak vela yüz eli sorulmaz an suçlarından el mücrimun cürüm sahipleri mücrimler günahkarlar ne yaptığınızı doğru söyleyin bizi zora koşmayın efendim zor kullanmak durumunda kalmayalım falan demeyecekler. Yani bu bilgilerini doğrulamak için veyahut da kişiyi tam böyle net bir sağlıklı bilgiye ulaşmak için istedikleri gibi sorgularlar metot ve yöntemleri. Adam özel işkence uçağı geliştirmiş Amerikalılar özel işkence uçağı yani suçlu olarak kendilerine göre suçlu kabul ettikleri ki Amerika hayır demek suçtur Amerikan emperyalizmine dur demek suçtur zaten yani bunu Müslüman desin veyahut da Vietnam desin fark etmez o onlar böyle bir geliştirme böyle bir yöntemden bahsediyor dünya bugün. Hatta Avrupa'yı ziyaret Amerikan dişlere bakan da bu tür işkence söylemlerine insanları usullü bir şekilde, sopalı bir şekilde ikna turuna çıktı da söyleniyor. Bir çıkış amacı da bu. Ama Allah öyle değil. Ne kiramen rağmen katibin omuzlarımızdaki yazıcı meleklere e, bilgi açısından ihtiyacı var ne başka birisinin kaydına ihtiyacı var Mevla onları bizi caydırıcı bir efendim güç olarak caydırıcı yani yanlış yapma noktasında insan psikolojisini ikna açısından onları kullanıyor yoksa kesinlikle letünebbene bir yaptıklarınızdan bilgilendirileceksiniz Mücrimlere günahkala ne yaptığı sorulmayacak. Bu günahı ne hakla işledin? Bu günahı alemlerin Rabb'i olan Allah'a ne hakla ne yüzde hangi cüretle karşı geldin denilecek ki? Alemlerin Rabbi Yüce Allah'ın emri olduğu halde neden namazını kılmadın, orucunu tutmadın? Cebi, kalbinde iman, cebinde bara, yol güvenli, sağlık sorunun da yoktu sende, sağlık probleminde yoktu. Neden hacca gelmedin ki bugün? Haç hareketliliği söz konusu hacca Müslüman uğurlamak haçtan Müslüman karşılamak Kabe veya Kabe hedefli umre veya hac öncüleri göndermek Allah'ın akıncıları göndermek yani askere insan uğurlamak savaşa insan uğurlamak ve karşılamak gibidir ve onların kesinlikle duası makbuldür onlardan dua isteyin diyor Peygamber Efendimiz hatta hacıyı uğurlamak çok müthiş bir sevap. Fokluluk bir görüntü gibi değil. Çoluğunuzu, çocuğunuzu, torununuzu, torbanızı yanınıza alın ve deyin ki oğlum, kızım, yavrum, Kabe diye bir yer var. Kur'an'da Allah adını anıyor. Allah'ın evi, kutsal bir mekan, İslam dininin üyesi olduğumuz Müslümanlığın beş önemli parçasından birisi yavrum. Hacılık yapmak. İşte bunlar Allah'ın şanslı kulları. Allah bunlara iman vermiş, para vermiş, sağlık vermiş, aşk ve muhabbet vermiş yavrum. Bunlar işte Allah'ın önemli bir görevini, işini yapmaya gidiyorlar. Tıpkı askere gider gibi yavrum, okula gider gibi evladım, işçinin işe gitmesi gibi yavrum diyerekten insanlara pratik dini bilgiler versenize... Evlatlara diş geçiremediğinizi, sözünüzün ağzını dinletemediğinizi konuşurken sadece yumuşak koltuklarda böyle üstten inme bir iki nasihattan bu evlatlar yola geleceğini düşünüyorsunuz. Akşama kadar zehir, zemberek bir büyük bir kültür şoku yaşayan, milli bir eritim içinden geçen bu yavruların yani sadece yumuşak ev muhabbetlerine mi dize getirileceğini zannediyorsunuz. Bayramlarda bunu yapın, oruçlarda, iftarlarda, sahurlarda bu canlı kültürel şoku yaşatın, efendim ne bileyim hacca gidenleri uğurlarken bu bilgi naklini canlı olarak havalimanlarında verin. Karşılarken verin işte oğlum işte bu gördüğünüz giderken ben beyaz uğurladığımız insanlar güneşle yüz yüze geldiler zor yerlerde Allah için vakfeler yaptılar bakın ağladılar sızladılar renkleri bile koyulaştı evladım bu büyük bir ibadettir şimdi annelerinden doğduğu gibi günahsız döndüler tertemiz mis gibi oldular gibi büyük bir yavrularınıza geleceğin geleceğin e, gençlerine geleceğin baba ve dede adaylarına şimdiden böyle bir İlahi ve samimi mesajları yerinde, yerinde adresinde verseniz de babacığım inşallah dedecim ben de hac olacağım dedirseniz, bende namaz kılacağım dedirseniz, ben de tutacağım dedirseniz, heves yok heves içinde yok. Kendisi himmete muhtaç dede, nerede kaldı gayre himmet ede değil mi? Kendinde yok, olmayan şey de veremiyorsun. Açığını yakala. Bütçe açığını gözden geçir. bak mali yılbaşı geldi yeni bir yıla doğru insanlar ilerliyorlar açıklar gözden geçiriliyor geçirilsin yani da bunlar verilmesi lazımdır böyle bir pozisyon böyle bir dikiliş böyle bir esas duruş söz konusudur birbirimizi toparlayalım birbirimizi Allah için Allah'a doğru ayar edelim elimizdeki fırsatları kozları arkadaşlar geriye çevirmeyelim bunu yapabilirsiniz biraz düşünün biraz gönlünüzü takın. Hanımınıza kocanıza evladınıza gözünüze çil çil bakan yeğenlerinize torunlarınıza bayramda elinizi öpmeye gelen konu komşu ve ahbap yaran evlatlarına beraber ekmek kazandığınız tezgahtarlarınız beraber iş yaptığınız işçileriniz sizinle birlikte yola çıkan insanlara biraz bunları sunmanız lazımdır bunlar Allah sizden bekliyor ister verin ister vermeyin bunun bir hesabı vardır bunun bir hesabı vardır ben size kardeşe söylüyorum. Bismillah ve emur ehleke bis salatu vas la nes eluka nahnu nerzukuk vel akıbetu lit takva diyor Allahu Teala azetleri. Aman Müslüman görüyüp kendin bir ömür dolusu yani ara fire vermeden, askı almadan, sallama yapmadan, özene bezene, içinden gelerek, severek, sayarak Allahu u Teala'ya kulluğunu sürdür diyor. Bak Sure-i Taha son sayfa. Çalıntı bilgiler değil bunlar. Kur'an'dan alıntı bilgiler. Onun bunun efendim sokuşturması değil. Hz. Muhammed Mustafa'nın merhametli demeçleri bunlar tabiri caizse. Mevla diyor ki bak bir ömür boyu sabırlı, sebatlı bir şekilde bana Müslümanca... Ödevlerini, görevlerini, kulluğunu yaparken bir takım insanlar kulluğa karşı olabilir. Hazreti Muhammed'i reddedip ümmetlerine karşı olabilir. Ebu Cehillere özgürlük var zaten. Ebu Leheb'lere özgürlük var zaten. Firavunlara özgürlük var zaten. Nemrutlara özgürlük var zaten. Tarih maalesef tekerur ediyor. Arkadaşlar sıkıntı ve özgürlük alanları her geçen gün dinini kendisine ait Özgürlüğün olduğu yerlerde yaşamayan Müslümanlar adına bir daraltılma söz konusudur. Tabii daralttılar, Daraltacaklar da daha da daraltacaklar. Alanları çoğaltacaklar sen kendin gönüllü olarak açılırsan kendin gönüllü olarak düğününde birkaç tane efendim affedersin delikanlı deli kız hoplayacak zıplayacak kafa çekecek diye böyle herkesin gözüne peşkeş çekilen bir açık gelinlikle evet alkollü veyahut bütün milletin ayıp filmler seyrederse de uydu yayınlarıyla özel efendim kasetlerle özel cd'lerle ve normal tv programlarına bile yani o eğlence programları hepsi birbirinden ahlaksız. Programlarla kadın kız konusunda son derece yürekleri ve efendim dünyaları cıvmış insanlara böyle servis sunarsan, kendi özgür alanlarında bir dinini yaşamazsan, serbest alanlarda namaz kılmazsan bir yerde tabi kıldırmazlar. Serbest alanda örtülmesen bir yerde tabi örtmezler. Kendi başına kaldığında şarkı türkü mırıldanırsan bir yerde tabii ki bir gün gelecek Bismillahirrahmanirrahim diyerek belki kurban bile kesemeyeceksin. Kesemeyeceksin, kestirmezler tabii. Yani arkadaşlar sevgili kardeşlerim ve değerli dinleyenlerim kendinizin patron olduğu kendinizin alem buysa kral benim sokak tabiriyle kral olduğunuz yerlerde kendi bağınız bahçeniz çiftliğiniz araziniz kendi eviniz kendi işleriniz kendi aracınız kendi gereçleriniz kendinize ait meskenlerde mahallerde özgürce Müslümanlığınızı doya doya gönül rahatlığıyla uygulamazsanız. Tabii ki başkalarının yetki sahibi olduğu alanlarda Allah'a peygamberi sevmeyen insanlar size o hakkı tanımayacak. Bu doğaldır. Yapmayın, etmeyin. Kendinizle oynamayın. Kendinize oynatmayın. Ekmeğinizi elletmeyin. Tabiri caizse. Allahu Teala diyor ki bir ömür boyu seni istiyorum ben o kadar. Seni istiyorum. Bu görevler senden istiyorum. Pekala. Özellikle konu bir salat ya namaza sen devam ederken diyor Allah. Bir dakika diyor sen namaza devam ederken konu namaz değil sadece namaza saplanmayın. Ben bütünle billah ilah ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın böyle masaya yayılmış açılımının imanlı insanın Allah'a söz vermiş insanın ödevleri görevleri Allah'ça takip edilen ve ettirilen mevzuatları konuşuyorum. Ama bir x örneği veriyor olabilirim. Sen namaza devam ederken... Vasta bir aleyha tamam mı diyor aynı zamanda ehline de emret. Hanımına sabah kalkarken onu da kaldır, evlatlarını kaldır, yedi yaşında alıştır, on yaşında artık yavaş yavaş diret, yavaş yavaş diret. Hele de kızımız oğlumuz on iki, dokuzu devirmiş, kızlarımız on devirmiş, erkekler maksimum mi söylüyorum? On beşi devirmişse artık yok, sabahleyin hiç olmasa camiye gidemiyorsanız bile evde. Ee, yarım yamalak innatane gulhülü de olsa siz imamsınız. Hanım çoluk çocuk arkada bir cemaat. Neşeyle muhabbetle bu kültürü verin bu çocuklar arkadaşlar yapmayın etmeyin ya. Sizden bunu görsünler. Secdeli bir baba görsünler. Dualı bir ana görsünler. Yanınızda küçük yaştayken sizin hareketlerinizi izleyen, sizinle beraber tekbir alan, bükülen, yıkılan, el açan bir yavrucak olsunlar. Basit bir müzik Parçası dinlerken ufacık daha yeni yürümeye başlamış yambul yumlu evlatlar ellerini bir sağa bir sola düşürerek yani daha yaşını veremeyeceğim yaş gruplarında böyle bir basit bir efendim şarkı türkü ritmine ayak uyduran bu yavrular biraz da Allah'ın uzuna dikilmeye, bükülmeye, yerlere yüzünü sürmeye, el açıp dua etmeye böyle bir kültürel canlı İslam görsünler. Sizden böyle bir canlı yaşam görsen, yapmayın etmeyin. Arkadaşlar bakın, ehlinize bunu öğretin. Çalıştırdın personele, yavrum evladım, benim işimde aksatmayın ama en önemlisi Allah'ın işidir. Ben faniyim, Allah'ın dediğini yapın. Benim işim beş dakika geç olsun. Açık kapatmak için biraz da sizden gayret beklerim tabii ki. Burada beraber ekmek yiyoruz gibi güzel bir babacan işletmeci kafasıyla. İşçilerinize, memurlarınıza, elinizin altındakisine birlikte Allah Allah diye yarın koşacak insanlara... Ne bileyim birlikte birlikte beraber ömür geçirdiğiniz kimselere Allah Teala ki bunu emredin. Gerçi bu günlerde yani arkadaşlar elinizdeki din kültürü ve ahlakı kitabını açıyorsunuz. Orada namaz diyor, oruç diyor. Böyle kuru bilgileri, donuk bilgileri Alıyorsunuz oğlum şur ortadaki şu siyah parça Kabe yapalım sağdan başlayın sola doğru dönün buna bir dolaşım yani şavt diyorlar. Yedi tanesi tavaf oluyor falan diye öğretmeniz nasıl doğalsa nasıl efendim abdest alınması şöyle şu çeşmeyi şurada çeşme var farz edin dökülüyor su elinizi yıkıyorsun parmakları hilalliyor ağzına böyle su alıp veriyorsanız bunu öğretmek doğal değil midir yani bir öğretmenin din kültürü ve ahlaki öğretmeninin. Öğrencilerine yani tercihli olarak gönüllü olarak baskısız şantajlı bir şekilde bunu öğretmesinden daha doğal ne vardır? Ama arkadaşlar 13 yaşında kızları yani biri bizi gözetliyor ahlaksızlığıyla efendim başka türlü programlarla aileleri yuvaları yıkıp insanları intihara zorlayan o yaklaşımları insanlar doğal görüyorlar da o ahlaksızlığın bir para olan işleri güzellik yarışması ad altında tazecik genç kızlarımızı soyup soğana çevirip piyasaya arz etmeleri. Efendim e Eski tabirler bunlar bu tür işlere normal jürinin elenen geçmek derlerdi bunu diyorlar ki kaynakları bunu söylüyor hayat bunun içinde arkadaşlar yani insanların böyle sade bir tören olarak dinin temellerini insanlara bir pratik olarak öğretmeleri suç sayılabiliyor suç gibi lans edilmeye bir toplumsal değil de birkaç tane dönme lincine uğratılmaya çalışılıyor bu zavallı insanlar. Bu mağdur insanlar arkadaşlar. Lafınızı çekmeyin. Yapmanız gerekeni yapın. Haklarınızı güzel kullanın. Bakın Allahü Teala Hazretleri hepinize sesleniyor. Alemden Rabbi hiç yok tanı yaratan ve yaşayışınızın bütün esbabını hayatınızın bütün ihtiyacatını tek başına karşılayan Allah diyor ki kendiniz sabır sebat ile bir ömür boyu kulluğa özellikle namaza devam ederken lütfen elinizin altındaki namaza uyandırın kaldırın teşvik edin yönlendirin sizi namazda görsünler namazla Birlikte hareket edin diyor lanes el Hazretleri. O yavruların, çoluk çocuğun, o personelin rızkını diyor Mevla biz veririz. Rızık yani insanların muhtaç olduğu şeyleri sunmak Allah'ın işidir. Havayı o sunuyor hem de en çok kullanan sıfır, sıfır karşılıkla sunuyor. En çok havaya ihtiyacım var bedava. En çok suya ihtiyacım var sudan ucuz deriz tabiri caizse. En çok ekmeğe ihtiyacı var bugün yani somun pehlivan oldu aziz milletimiz. Somun bol, ertaraf böyle bir de özel şimdi fırınlar zaten pastanecilerle yarış halineler unlu mamül, fırıncılık da öldü unlu mamülleri var artık unlu mamüller. La nes el rizık mızık istemiyor senden nahnu nerzuk o işi biz hallederiz, seni biz rızıklandırırız. ve ahkibetül takva Şimdilik işler yolunda gözüküyor olabilir beyler ama Allah diyor ki sonunda takva kullar gülecek. Gençken, delikanlıyken, böyle vücut organların tıkır tıkır, şıkır şıkır işlerken... ...yani nelere muhtaç olduğunun farkında değilsin. Yarın daha çok Allah'a muhtaç olduğunu yaşayacaksın. Hissetmeyecek, yaşayacaksın. Yaşlandıktan sonra organlar yavaş yavaş isyan bayrağını çekecek. Göz görmüyorum artık, yeter diyecek. Kulak dinlemiyorum artık, duymayacağım. Yeter, beni bu kadar kullandın diyecek. Ayaklar dikilmeyeceğim artık, yığacağım seni yere diyecek. Kol uzanmıyorum diyecek, Başlayacak yeter bu kadar efendim. Biraz da kelli deneyeyim diyecek. Yani daha çok muhtaç olacaksınız. Ey güzel kızlar, güzel güzel gelinler, güzel anneler, güzel delikanlılar, yakışıklı delikanlılar. Hayatın en olgun verimli dönemini har vurup harman sarıp, orta ölçek, orta yaş grubu, dedelik, nenelik sizi bekliyor. Hastalık, hastaneler dolu, hapishaneler dolu her tarafta Artık yani böyle hayatından bek, bıkmış bezmiş ve ölüm arayan, Azrail'i çağıran insanlara dolu o günleri biraz düşünün. Sonunuzun güzel olması takva olmanıza bağlıdır. Kimseyi dinlemeyin. Hep beraber Allah'ı dinleyelim. Vel akıbetü li takva diyor Mevla. Bir başka ayet sureyi e, Araf Bismillah ve akıbetül müttakîn. Allah'a inanan, Allah'a sayan, seven, emrini uygulayan, yasağından kaçan, peygamberi izleyen, kalite yaşayan insanların hakkıdır sonunda da gülmek. İşin başı değil sonu önemlidir derler. Gerçekten öyledir arkadaşlar. Yani Allah isterse bütün hayatınızı bir an içerisinde çok kısa bir zaman diliminde kusturabilir. Bütün acılarınızı bir anda dindirebilir, binbir zahmetle hamilelik, doğum sancısı, doğum acısı vesaire gibi birçok problemler yaşayan anneyi doğduktan sonra çocuğunun annesinin gözüne çil çil bakıp bir kere tebessüm etmez, bir kere bile anne falan ileri yaşta demesi bütün acıyı unutturuyor. Allah isterse arkadaşlar adama öyle bir zevk verir ki hayatının bir noktasında bütün acıları sıfırlar, hiç acı hissetmez, o acılar unutur ama aynı Allah isterse. Zevkle geçen bütün ömrü çok kısa bir zaman dilimi içerisinde kusturarak böyle burunundan değil kılların dibinden getirir. Böyle bir Allah'la karşı karşıyasınız. Aklınızı başında toplayın. Aklımızı başımıza toplayalım. Onun için değerli kardeşlerim bakın. Bu anlattığım konular sadece bir daha söylüyorum. Dersin başındaki, sohbetin başındaki ifadeleri bir daha mükerreren önünüze koyuyorum. Yani bir bilgi işlem nakli değildir. Bilgi nakli değildir. Bilgi kaydışı değildir. Bir dağarcık de doldurma değildir. İki yer iki eşitlemek veya BCV, ELF-BTS transferinden bahsetmiyorum ben. Bu bir hidayet Allah'ı anlamak, allah dediğini yapmak, dediği gibi yapmak ve ona göre şekillenmek, ona göre yönlenmek, ona göre yönlendirmek insü cinni. Onun için bu ödevimize bir daha sizi derhatır olmayı, bir daha bu göreve karşı samimi içtenlikle toparlanmayı şu mübarek cuma gilesinde hatırlatıyorum ve sunuyorum değerli kardeşlerim. Hiç heyecanlanmayın, hiç tedirgin olmayın. Dinlediğiniz şey sadece bir ses, bir soluk, bir bağırtıdan ibaret. Yani yine özgürsünüz. Yani beş dakika ben size etmedim. Kulaklarınızı kiralamadım. Allah için derdimi Allah'tan akıp gelen süzülen ayatü beyinat sevgili peygamberimiz ehadisi neviyesi ve İslam kaynaklarını en iyi anlamış yaşamış temiz kalite Müslüman geçmişlerimizden süzülen şeylere aktarmaya çalıştım. Vermeye çalıştım. Gerisi sizin artık vicdanlarınıza kalmış, yüreklerinize kalmış. Yani siz özgürsünüz. Cehenneme gidiş özgürlüğüne Cennete efendim ulaşım özgürlüğüne sahipsiniz. İbrahim'le kol kola Aleyhisselam'la yürüme özgürlüğüne sahipsiniz. Nemrut'la başa baş çılgınca bir hayat sürme özgürlüğüne de sahipsiniz. Ama şunu unutmayın ki Allah'a karşı özgür değilsiniz. Allahu Teala Hazretleri işi tatlıya bağlamayı öğütlüyorum. Peygamberimizle barışıp modaları bir tarafa sallayıp yani rüzgarın önündeki Kuru yapraklar gibi yani batının efendim üfürdüğü bitip olmayı bırakıp Allah'ın sevdiği, önem verdiği, efendim kendisine son derece yatırım yaptığı, güvendiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle çalışmayı öneriyorum. Onlar onunla birlikte yol almayı ve yol arkadaşlarına mümin, müslüm, müslüman kardeşim, müslüman bacım. Diyebileceğiniz yol arkadaşların ama böyle ağız dolusu Müslüman da yani hayatı böyle İslam'dan alıntı olmayan böyle o, o kompleksli aşağılık duygusuna kapılmış iki tane laf ezberlemiş iki tane efendim kalem tutmayı öğrenmiş iki tane e, fotoğraflı kaşeli imzalı kağıt parçalarını almış kendisini bir şey zanneden ama dinini yaşamada değişik efendim aşağılık duygusuna kapılmış tipleri değil onları bırakın gitsin nereye gidecek gitsin. Dinden yorulmuş dinden bıkmış Allah'tan usanmış Allah'tan yorulmuş peygamberden yorulmuş artık bu hayat beni sıktı anlamında yani patlıca yere arayan böyle şişikli bombeli tipleri bırakın gitsin siz hazımkar insanlara Allah'tan peygamberden ölse caymayacak dönmeyecek vazgeçmeyecek kalite kalifeye seçkin insanlarla muhabbet edin kol kola girin takva adamları arayın arayan belasını bulur, Mevlasını bulur. Ben size Müslümanca bir abi ve kardeş olarak söyleyeyim mi? Siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bile olsaydınız, eğer içinize böyle... Samim bir arayış olsaydı peygamberi bulurdunuz ama içine böyle bir çifıtlık olsaydı kusura bakmayın Hazreti Muhammed'i merak etseydiniz ama çıfıt bir yapıyla gitseydiniz içinize problem olarak. Ebu Bekir'le değil de yani kusura bakmayın peygamberimizin yanında yuvalanan, kümelenen Allah'ın bir hikmetidir peygamberimize komadı Abdullah bin Übey bin Selü gibi Ünlü münafıkları bulurdunuz arayan Resulullah'ın çevresinde bile öyle bir tak, birkaç tane de olsa münafını bulur. Kabe'ye giden insan ben özellikle üzgürüm ama ülkemizden giden bazı işçilerin Medine'de işçi olduğu halde daha Hz. Muhammed Mustafa'yı bir kere ziyaret etmeyenler ile tanıştım. Türk usulü kahvehaneler var. orda efendim okey bir iç bezi pataküte vuruşturuyorlar. Yine koca yani uluslararası bir ekmek kavgasının oraya geliyorlar. İki adım ileride Muhammed Mustafa'yı görmeyi merak etmiyorlar. Adam yolcu taşıyor otobüsle gidip geliyor da. Bağışlayın yani arabasına yatıyor uyuyor da Kabe'yi merak etmiyor. Ya garajda bırakıp gitme imkanı var. Yani Kabe'yi merak etmiyor. Arkadaşlar arayan Kabe'nin dibini de belasını bulur. Arayan vahşi kurtların arasında da Allah'a bulur. Yani Washington'da da Allah'ı bulmak mümkündür. Ben her zaman söylerim. Mesela Kızıl Ordu diye bir ordu var Rusya'da. Öyle biliriz, öyle duyarız adı Kızıl Ordu. Belki de bizim onların dışındaki bir dünyanın ifadesidir bu Kızıl Ordu. Belki kendilerinde kullandığı sözcüktür Kızıl Ordu. Yani kıpkızıl bir ordu. İçinde Allah'a inanmak yasak peygambere inanmak yasak ortodoks veya katolik veya müslüman bir inanç taşımak yasaktı Lenin'le Stalina döneminde Çarlık Rusya'sı sonrası büyük bir yani ateistleştirme söz konusuydu öyle bir ordunun içerisinde arkadaş kızıl ordunun içerisinde Hava or generali olabilmiş bir cevher dudayev diye bir tane yiğit Allah dostu çıktı güzelim sen neden bahsediyorsun adamcağız o kıp kızıl ordu'nun içerisinde bir nur yumağı gibi Allahç'a korunulmuş ve bir milletin özgürlük destana imza atmış ve Allah'ını şehit olmuş gitmiş bir yiğitler canını isterse oradaki cevher dudayevlerin çıktığı Rusya'nın kızıl ordusunun İçinde de Müslüman kalır. Evvelallah tarihi bir misyon günü gelince ifade edersin. İstersen sen Kabe'nin yanında da e, ki namaz vakti biliyorsunuz o bölgede dükkan kapatma yasağı var. Kapatırsınız e, mümkün değil. Ezan çağıracak sen dükkan açacaksın. Olmaz böyle şey diyor oradaki yönetim. Adam ne yapıyor biliyor musun? Önüne perdeyi çekiyor. Kapıyı kapatıyor içinde yatıyor. Ya iki adım Kabe zaten müşteri işi yok. Alışveriş kapanıyor yasak hemşerim diyorlar yani dış, içeriden kilitliyor içeride yatıyor adamcağız öyleleri bire var öyleleri bire var öyle değiller onlar öyle demedim ben yani önüne bir kumaş perdesi çekiyorlar yani kapalıyız anlamında öyle basit bir e, örtüş biçimine içeride adamcağız 5 dakika 5 dakikadır uyuyayım diyerekten sizin burada ağlayarak sızlayarak canım Kabe diye gözyaşı döktüğünüz gidenlerin eline ayağına yapıştığınız o önemli hareketi adamcağız Kabe'nin dibinde rest çekiyor ve bağıra bağıra cehenneme gideceği konuları imzalıyor. Onun için ben size Mevla'nızı aramayı tavsiye ediyorum belanızı değil cennetinizi aramayı tavsiye ediyorum cehenneminizi değil Musa peygamberi aramayı öğütlüyorum Firavun'u değil Hz. İbrahim peygambere babanızı atanızı aramayı öğütlüyorum nemrutları ve nemrutlaşmış klişeleşmiş tipleri değil Teala hepimizin önünü yolunu açsın hayda kullansın bitir işte şu mübarek ayet-i kerimeyi e, bu hafta bu ayet-i kerime gündemimin ayetiydi bak size bir gündeme hazırladım haftaya inşallah biiznillah bu hadis-i şerifi zaten ben daha evvel incelemişim, nerede ne söyleyeceğimin bir kaydını düşmüşüm, yapmışım. Bu hafta bu ayet-i kerime ve bu hadis-i şerifin metnini okuyaraksız gündeme hazırladığımı düşünüyorum ve kabul ediyorum. Hadis-i şerifin haftaya devrederken hiç olmazsa ayet-i kerimenin şurada elimde bir günümüz kalite hocalarınca Beş kişilik kurmay heyet tarafından hazırlanmış Meali Şerif'ini size okuyorum sevgili kardeşlerim. Peygamber Allahu Teala zide buyuruyor ki Bismillah yemeyejmeyöküm liyemil cemgi delkemit teqabun ayeti keremesi. Bu ayetin içeriğine uygun bir şekilde bir sohbet yaptığımı düşünüyorum. İnşallah haftaya bu ayetin bizzat kendisinin ve o hadislerle ilintileyerek birbirini raptederek sunmayı vermeyi düşünüyorum. Evet Meali Şerif mahşer vaktinde. Allah-u Teala'nın sizi toplayacağı gündür işte o gün. Ve maalesef çoğu insanların zarar göreceği ve aldanacağı gündür. Arkadaşlar Allah konuşuyor diyorum bak. Hiç katıksız. Bütün insanların bir araya Getirileceği o mahşer günü diyor Allah, getireceğim o gün hiç şüpheniz olmasın ama diyor maalesef çoğu insanın zarar edeceği gündür, aldanacağı gündür. Metin Hoca bas bas bağırıyor ben zarar etmeyim diye sen zarar etmeyesin, zarar edenlere zararlarının neresinden dönerse kar edeceklerini hatırlatasınız diye değerli kardeşlerim. Ayet devam ediyor ama ama bak bir aması var elhamdülillah. Kim Allah'a tam inanır ve Allahu Teala Hazretlerine onun istediği şekilde ibadet eder ve güzel işler amele salitiyoruz yaparsa Allah onun kötülüklerini örter günahlarını bağışlar ve onu hiçbir benzerinin olmadığı hiçbir beni olmadığı içinde ebedi kalacakları öyle cennetlere koyar ki süt ırmağı var onda bal ırmağı var onda şarap ırmağı temiz şarap var su ırmaklarının bulunduğu evet şırıl şırıl gürül gürül ırmaklarının aktığı cennetlere koyar Allahu Teala Hazretleri onu ve onları diyor ve en büyük kurtuluş da budur. Beyler ve sevgili dinleyenler, değerli kardeşlerim, sözün özü. Herkesi hiç yoktan yaratan Allah Teala tekrar onları bir araya getirdiği gün herkesin, hemen hemen herkesin çok azı müstesna büyük bir zararla karşılaşacağını hatırlatıyor. Ve dostça uyarıyor. Mevlalını veli, veli. Veliliğini yapıyor kullarına diyor ki böyle büyük bir zarardan sizi uyarıyorum lütfen zarar etmemeye çalışın kar edin sezon bitmeden şu işi halledin diyor okul kapanmadan e, karne notlarınızı şimdiden ayarlayın diyor yani vukuatsız tezker alın diyor eradı da vukuatsız tezker almaya çalışın diyor arkadaşlar boşanmadan dul kadın olmadan kocanızla güzel geçinmeye reddi miras Evlat olmadan yani iyi uyumlu bir evlat olmayı gibi Mevla diyor ki kısaca ve net olarak sevgili kardeşlerim herkesi bir araya toplayacağım o gün büyük bir toplantı günü çoğu insanlar aldanmış ve zarara uğramış olacak ancak iman eden, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü dolu dolu bir yürekle söyleyip İslam'a Allah'a kulluğa kayıt yaptıran ve peşinden de ibadetlerini güzel güzel ahlakını güzelleştiren ve Gerçekten şu kainata faydalı hizmetler ve yatırımlar bırakanlar hariç, çünkü onlar içinden süt, bal, şarap ve temiz su ırmakların aktığı cennetlere alınacaklar ve ebediyen ölümsüz olarak kalacaklar. En büyük kurtuluş budur. O kurtuluşta beraber olmak ümidiyle, buluşmak ümidiyle birbirimize dua edelim.